Herkese merhaba. Hemzeminde Rauf Kösemen'le birliktesiniz bugün. Yapım masamızda Feryal Kabil var. Ortam Damla özler. şimdilik minik bir bebek olan Bulut Nart'a annelik yapıyor. Evet, Bulut Nart dünyaya geldi. Bugünden itibaren birkaç ay benimle birlikte olmayacak o yüzden Damla. E, o zaman Hemzemine anne ola bir selam göndererek başlayalım. E, babaya da selam gönderelim Cenk Bey'e. E, bugünkü Hemzeminin ilk bölümünde mülteci sorununa odaklanan e, sanat işleri... Ve e, devamında da Birleşik Krallık'tan AB'nin, Birleşik Krallığın AB'den çıkmasının sivil toplum kurumları ve sivil toplum camiası üzerine etkileri hakkında konuşacağız. E, konuştuğumuz kampanyaların linklerini Twitter'da eş zamanlı olarak Mira İstanbul adresinden izleyebilirsiniz. Mira Altre İstanbul adresimiz Mira Y ile yazılıyor. Manisa Yozgat, Rize Ankara Altre İstanbul adresinden izleyebilirsiniz demiştim. Kampanyaları paylaşacağız, konuştuğumuz kampanyaları. Geçtiğimiz haftalarda... ...mülteci krizini gündemde tutmaya... ...insani bakış açılarını genişletmeye yönelik olarak... E, ...yayınlanmış çeşitli sanat işlerinden... ...söz etmiştik. E, bu haftada benzer bir işe... ...benzer bir iki işe yer vererek başlayacağız. Shalikans Palemans isimli... ...Belçika sanatçı... ...Belçikalı bir sanatçı kolektifinin ürettiği... ...Inflatable Refuge... ...yani şişme mülteci isimli bir çalışma... ...bugünkü konularımızdan bir tanesi. Bu çalışma... ...teknede oturmuş bir mülteciğinin e, dev boyutlu bir balon olarak e, tekrar üretilmesiyle oluşmuş. E, bu balon böyle altı metre falan yüksekliğinde bir balon. E, şu sıralarda Danimarka, Venedik, İsveç gibi birçok ülkeyi dolaşıyor şişme mülteci. E, bir şeyin üzerine bazen bindiriliyor, bir teknenin üzerine ve öyle seyrediyor. Ya da bazen bir meydana konuluyor, o şekilde seyrediyor. ...yere çökmüş, dizlerini karnına çekmiş bir insan figürü bu. E, gelen tepkilere göre bunun ne kadar yadırgatıcılığı e, olduğuna dair gelen tepkilere göre şişme mülteci büyüyor. Evet yanlış duymadınız. İzleyicilerden gelen tepkilere göre mülte, şişme mülteci yapısı tek, e, daha fazla şişirilerek daha büyük hale getiriliyor ya da küçük hale geliyor. Akdeniz'de insan kaçakçılığı için kullanılan botlarla aynı malzemeden üretmişler bu e, heykeli ya da sanat işini. Bu haliyle bu botların, yolcuların, e, yolcuları dalgaların direncine karşı korumakta da aciz kaldığına dikkat çekmek istiyorlarmış. İşte bu sanat meselesi böyle e, açıklanmadıkça anlaşılmıyor. <gülüyor> bu malzemenin kullanılması zaten yeterince ilginç ama işte dalga direnci falan gibi şeyleri de eklemeden olmuyor sanırım. Dünyanın farklı bölgelerinde gezerken botun aldığı tepkiye göre büyütülüp küçültüldüğünü söylemiştik. Buna da sanatçılar şişme mülteci sembolünün büyüklüğü bizim onu nasıl algıladığımızı temsil ediyor diye açıklıyorlarmış bu meseleyi de. Şimdi sırada aslında bu mülteci meselesini daha geniş bir ufukla ele alan ilginç bir animasyon filmi var. Film Nina Paley imzasını taşıyor. Paley yaşadığımız toprakların aslında bizim olmadığını ama tüm dünyanın hepimizin olduğumu anlatan bir animasyon filmi üretmiş. Antik çağlardan itibaren herkesin yaşadığı toprağa bu ülke benim bunu bana tanrı verdi bu toprağı diyerek sahip çıkmasını. Ve daha sonra gelenin bir öncekini öldürüp üzerine yerleştiği toprakta aynı şarkıyı kaldığı yerden devam ederek söylemesini ele alıyor. Ee, bu filme bir şarkı eşlik ediyor. Şarkı Pat Boone ve Ernst Gold'un yaptığı bir şarkı. Quincy Jones da zamanında bunu yorumlamış. Şimdi bizim dinleyeceğimiz e, yorumdaki e, şey hmm, ses Andy Williamson... E, bu topraklar çocuklar üzerin çocuklarımız üzerinde özgürce koşabilsinler diye var gibi sözler içeriyor ama her gelen bir öncekini öldürüyor zaten filmi filmin sesini dinlerken hissedeceksiniz orada silah sesleri kılıç sesleri gibi şeyleri dinleyelim <gülüyor> This land is mine, God gave this land to me, this brave and ancient land to me. children can run free oh. so take my hand and walk this land with me oh. and walk I'm no. Filistin toprağında Kenanlılardan başlayarak sırasıyla Mısır, Asur, İsrailoğulları, Babil, Grek Makedon, Batlamyos, Seleukos, İbrani, Makabi, Roma, Bizans, Arap Halife, Haçlı, Mevluk, Osmanlı, Arap, İngiliz, Filistin Siyonist Avrupa Yahudiliği, Filistin Kurtuluş Örgütü, Hamas, Hizbullah diye arka arkaya gelen... E, ...pek çok ulus ve ulusu temsil eden e, figürleri arka e, getiriyor ve bu figürlerin hepsi aynı sözlerle birbirlerine karşı şiddet uygulayarak... ...bu toprağın tanrılar tarafından veya tanrı tarafından kendilerine vakfedildiğini, çocukları üzerinde rahat yaşayabilsin diye bu ulusa verildiğini söylüyor. Ama en son olarak filmin sonunda bir sürpriz var. Son sözleri Azrail söylüyor. This, is, this land is mine. Yani bu ülke, bu toprak benim. Yani bu toprak, bu ülke ölümün diyor. Animasyon kalitesi çok iyi. Bu tür animasyon kalitesi güçlü işler her zaman iletişimin e, hızla yayılmasını sağlıyor. Çok fazla seyredilmesini sağlıyor. Ama e, az önce izlediğimiz, az önce dinlediğimiz sanat işinde e, olduğu gibi bu işte de bir e, sorun var. O sorun da şu... E, bir meseleye bağlanmıyor, bir eylem çağrısı içermiyor. Burada yapılan iletişim karşılığında insanların ne yapacağına dair herhangi bir aksiyon alma ya da eyleme geçme çağrısı içermiyor. Yani bağış mı yapalım, örgütlenelim mi, şöyle bir politikanın etrafında mı, kenetlenelim gibi sorulara yanıt vermiyor. Evet adı üstünde bunlar sanat ürünleri. Bazen sanat ürünleri böyle işler de yapar, böyle... ...hedeflere de yürür ama... ...bu ürünlerde onları göremiyoruz. Şimdi birazdan... ...az önceki de bir müzik arası sayılır ama... ...birazdan müzik arası vereceğiz yine. Bu müzik arasıyla ilgili... ...biraz bilgi vereyim. Çalacağım şarkı Berlin'den... ...University of Popular Arts... ...öğrencilerinin yaşanmakta olan... ...mülteci sorununun çözümüne... ...katkıda bulunmak amacıyla hazırladıkları... ...Song for Refuge... ...mülteciler için şarkılar... ...isimli 13 şarkıdan oluşan albümden e, bir parça olacak. Bu albümden kazanılan gelir... ...Mülteciler ve Göçmenler İletişim Danışma Merkezi... E, ...isimli bir sivil toplum kuruluşuna aktarılacakmış. Almanca kısaltması KUB. E, şimdi bu e, müzikte... E, ...göreceksiniz nakaratta çokça geçiyor. Ahlan ve sahlan yani hoş geldiniz e, cümlesi. Buradan da fark edileceği üzere yine öğrencilerden oluşan proje ekibi Suriye ve Pakistanlı öğrencilerle birlikte çalışmış ve müzik olarak iç içe geçen bir parça ortaya çıkartmış. Diyor ki parça bize yorgun huzursuz zihinler yürüyorlar zamanları yok bekleyemezler sayısız günler bilinmez yollar yürüyorlar yürüyorlar. Moving şarkının adı dinleyelim. Walking straight, have no time. They can wake up. Days, unknown ways moving, moving. Restless nights, hopeful eyes, longing for guiding lights. Countless days, endless nights, moving, moving. Roads won't end. Traces we don't understand. Samatı, kalan فيها ألم Açık Radyo 94.9'da e, Hemzemin'de Rauf Kösemenle birliktesiniz. Yapım masamızda Feryal Kavil var. Sosyal Fayda iletişimi üzerine konuşuyoruz Hemzemin'de. Konuştuğumuz kampanyaların linklerini Twitter'da eş zamanlı olarak Mira Alt Çizgi İstanbul adresinden de yayınlıyoruz. Hemzemin'de Brexit, birer exit yani Birleşik Krallığın e, AB'den çıkması meselesiyle e, ilgili. Konuşarak devam edeceğiz, bu konuyu ele alacağız. Bildiğiniz gibi Birleşik Krallık'ta yapılan referandum oylaması sonucu Avrupa Birliği'nden ayrılık kararı çıktı. Seçmenlerin yüzde 52'si 17 milyon 400 bin kişi, 17 buçuk milyon kişi ayrılmak istediğini söyledi, 48'i yüzde 48'i 16.1 milyon kişi ise kalmak istediğini oyladı, söyledi kararlaştırdı. Önümüzdeki Ekim ayında Başbakan David Cameron da istifa edecek. Çünkü Cameron Avrupa Birliği'nde kalınmasını savunan kanattaydı. Ayrılığı yönetecek birisinin gelmesini istedi. Şimdi buraya kadar herkesin malumu. Ee, peki biz niye hem zeminde bu meseleyi ele alıyoruz? Çünkü e, bunun STK'lar ve sivil toplum e, mücadeleleri açısından, sivil toplum camiası açısından ne anlama geldiğine göz gezdirmek istiyoruz. Britanya'nın yani Birleşik Krallığın ayrılmasından sonraki en önemli meselelerden biri ayrılma kararından sonraki en önemli meselelerden biri bu kararın Paris'te iklim değişikliği ile ilgili verilen taahhütlerin üzerine nasıl bir etki yapacağı. Oylamadan uzun zaman önce Avrupa Çevre Politikası Enstitüsü, Wildlife Trust, işte Royal Society for the Protection of Birds yani Kraliyet Kuşları Koruma Topluluğu Doğa Hayatı Koruma Vakfı (WWF) gibi kurumlar e, bir araya gelmişlerdi ve Avrupa Çevre Politikası İnstitüsü ile işbirliği yaparak İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını potansiyel ve politik çevre, potansiyel politik ve çevresel sonuçları başlığıyla 100 sayfalık bir çalışma yayınlamışlardı. Bu çalışmanın yayımlanması bile tartışmalı bir konu haline gelmişti ve İngiltere Hayırseverlik Komisyonu sivil toplum kuruluşlarının referandum tartışmalarına ancak istisnai durumlarda girebileceğini açıklamış. ...hatta daha da ileri giderek taraf tutmanın politik faaliyet anlamına geleceğini belirtmişti. Çıkan bu karar sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Komisyon karardan vazgeçti. Evet her zaman Türkiye'deki gibi olmuyor e, durumlar. Protesto e, ardından komisyon kararını geri çekti. Diğer yandan İngiltere, AB ülkeleri arasında dış yardımda birinci. E, AB resmi kalkınma yardımının en büyük bağışçısı aslında. Yine Avrupa Birliği'nde bulunan gayri safi milli gelirinin %0.7'lik bir kısmı dış yardıma harcayan, daha doğrusu bu harcama sözünü vermiş olup da bu hedefi tutturan birkaç ülkeden biri. Ve tabii bu ülkeler arasında da en büyüğü tahmin edebileceğiniz gibi. Aynı zamanda da Ekonomik Kalkınma İşbirliği Örgütü OECD var. OECD'in de en büyük bağışçı ülkesi yine İngiltere. Şimdi buradan bakınca sivil toplum kuruluşları için Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması ekonomik sonuçları açısından oldukça kötü bir hamle gibi duruyor tabii ki. Madalyonun bir yüzünde İngiltere'nin ekonomik destek gücü var. Bu anlattığımız gibi bağışçılık e, tarafında var. Diğer tarafında da bizzat İngiltere'deki sivil toplum kuruluşlarının yararlanabildiği AB fonları ya da AB üyesi olduğu için yararlanabildiği başka fonlar var. Şimdi en önemli fonlardan biri burada Avrupa Yapısal Yatırım Fonları. Esif diye geçen, kısaltılan. Ama bu fonlara ek olarak Birleşik Krallığı'nın gönüllü kuruluşları zengin bir program havuzundan kadına ve çocuğa karşı şiddetin önlenmesi, yüksek kaliteli ve sürdürülebilir istihdamın teşviki, küçük ve orta büyüklükteki kültürel girişimlerin desteklenmesi gibi amaçlara yönelik başka fonlar da kullanabiliyordu. E, 2014 ile 20 yılları arasında İngiltere'deki gönüllü kuruluşlar toplam 13 milyar sterlinlik bir fon avuzundan fon talep etme hakkına sahipti. T diyorum hala sahip aslında bu anlaşma bozulmuş değil. 2020'ye kadar öyle gözüküyor ama e, ayrılık ne getirecek onu bilmiyoruz. Bu anlaşma da o ayrılıkla beraber çöpe gidecek büyük olasılıkla eğer ayrılık gerçekleşirse. E, ayrılma durumunda bu fonların gelecek dönem İngiltere hükümetleri için kullanılır olup olmadığı bilinmiyor yani özetle. Şimdi biz burada e, sivil toplum camiası ya da STK'lar diyoruz ama Avrupa jar jargonunda buna gönüllü sektörü e, deniliyor. E, gönüllü sektörü epey endişeli yani e, İngiltere'de bu fonları kullanmak konusunda. Bu bütçeleri yeniden tahsis de edebiliriz diyor. E, edilebileceğini söylüyor uzmanlar. Avrupa Birliği de bu e, rakamların yeniden paylaştırılacağını da söylüyor ama... E, ...bu durumda destek kurumları öncelikli olacak mı? Bu tartışmalı çünkü... Ee, aynı zamanda işte ulusal sağlık servisi, çiftçiler, balıkçılar, fıyan gibi gruplara da sosyal e, destek sözleri verilmiş durumda. Bunun yeniden değerlendirilmesi aynı zamanda bir hiyerarşinin de, dağıtım hiyerarşisinin de yeniden değerlendirmesi anlamına gelecek. Hele hele e, AB'den ayrılmış ve ekonomisi zora e, girmeye başlamış bir İngiltere'de öncelik elbette e, sosyal gruplara destek, sosyal destek için kullanılacak e, diye düşünülüyor. Evet. Yıllar boyunca İngiltere ve gönüllü sektörü sadece finansal anlamda değil, ama temel hizmetleri sunmak için de e, çeşitli düzenleyici yaklaşımlar geliştirmişti kendisini. E, bu yaklaşımlar geliştirilirken AB ile bir e, birleşiklik şey üzerinden geliştirildi, varlığı üzerinden geliştirildi, ayrılmaz bir bütün olarak düşündü kendisini. E, bu yüzden özellikle sivil toplum için AB'den, AB'den çekilmek büyük bir risk tabii ki. Ülkenin hayır kurumlarının ve genel olarak gönüllü sektörünün en iyi olması gereken bir zaman yaşadığını düşünüyorduk. Tam böyle bir zamanda tehlikeye girmiş oluyor bu sektörün sürekli. İlginç bir şekilde kaynak açığı oluşmaya başlıyor. Ve kaynak açığı bir tükenme yaratabilir diyor uzmanlar. Tabii bunlar İngiltere'nin kendi ihtiyaçları ve İngiltere'nin dışarıya yaptığı yardımlar meselesi. Bu işin bir de mülteciler tarafı var. Finansal fon sıkıntıları, taahhütler, bağışlar ve gönüllü sektörün alacağı muhtemel darbeler e, bu mülteci meselesinin yanında solda sıfır bile kalabilir yani. E, referandumun ardından önünde gelen sivil toplum kuruluşları İngiltere'deki göçmenlerin ve mültecilerin gelecekleri için endişelerini dile geçirmeye başladı bile zaten çoktan. Hayır işin acayip tarafı e, bizim açımızdan mülteciler dediğimizde e, mesele... Suriye Savaşı ya da Irak'taki istikrarsızlık meselesi gibi görünüyor veya Afganistan gibi görünüyor ama... ...AB açısından baktığınızda İngiltere ve AB açısından mülteciler dediğinizde aslında AB'den gelen göçmenlerden de söz ediyoruz biz. Yani sadece mülteci değil, göçmen diye daha geniş bakmak gerekiyor. Göçmenlerin Refah Ortak Konsey isminde bir konsey var. Bu Avrupa Birliği'nin özellikle sınırları içinde örgütlenmiş bir konsey. Geçtiğimiz cuma günü bir açıklama yapıyor. Diyor ki şu an öyle bir noktadayız ki İngiltere'deki özellikle AB'den gelen göçmenler kendi evleri olarak gördüğü bu ülkede geleceklerinden korkuyor diyor. Yani bunun yaratacağı sosyal kayna şeyi kaynamayı düşünün artık. Şimdi özetlersek Birleşik Krallığın sivil toplum camiası AB'den ayrılık kararının ne gibi sonuçlar doğuracağını çok bilmiyor. E, bu kararın ne gibi sonuçlar doğuracağını, kaygılarının haklı olup olmadığını ve sivil toplum camiasının için nasıl bir yol haritası ortaya çıkacağını izleyeceğiz. İzleyip hem zeminde de sizinle paylaşacağız. E, gelecek günlerde e, özellikle e, bu mesele üzerine yayın yapacağız. Bu mesele üzerine e, programımızda Sivil Sayfalar Ort'tan yararlandık. Özellikle PR e, Exit meselesinin, STK camiasının etkisi meselesi üzerine. Bugün hemzeminde mikrofon başında ben Deniz Rauf Kösemem vardı. Yapım masamızda ise Feriha ile birlikteydik. Çeviri bir ve araştırma desteğinde Damla Yazar, müzik seçiminde de yine ortağım Damla Özler bu programa destek destek oldular. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve haftaya yine sosyal fayda iletişim üzerine düşünmek, tartışmak ve konuşmak için buradayım diyerek bitiriyorum. Hoşçakalın. Hemzemin.